Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese merhabalar. Yeni bir Benim Anayasam programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine yeni Anayasa'da görmek istediklerimizi bir sivil toplum kuruluşuyla konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz TAYAT, Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği'nden Behiç Aşçı. Hoş geldiniz evet, Behiç Bey. Sağ olun, teşekkür ederim, hoş buldum. Ee, öncelikle bu programa e, Twitter üzerinden etbenim anayasam yazarak katılabileceğinizi hatırlatayım. Sorularınızı ve görüşlerinizi iletirseniz hemen burada Behiç Bey'e sorma şansım olacak. E, bu hafta e, anayasa, yazım yarış, e, anayasa yazımı ile ilgili e, gelişmeleri e, aktaralım. Cemil Çiçek biliyorsunuz bu konuda oldukça aktif bir şekilde çalışıyor. Yeni yasama yılı 1 Ekim'de başladı. Onun öncesinde başlamıştı aslında çalışmaya ama yeni yasama yılı ile ilgili komisyon tabi gündeme geldi. Anayasa komisyonu her partiden iki kişiden oluşmak üzere kurulacak. Artık BDP de mecliste olduğu için 1 Ekim'den itibaren onlar da komisyona iki kişi gönderecekler. Şimdiye kadar CHP ve MHP ile görüştü Cemil Çiçek. Bundan sonra da BDP ile görüşecek. Onlara talep gitti. BDP'den randevu bekleniyor. Anayasacılara, anayasa hukukçularıyla toplanmış Cemi Onlara bir teşekkür mektubu gönderdi. Anayasa hukukçularıyla ilgili toplantının tutanakları da bugün Radikal Gazetesi'nde yayınlanmış. Ben daha görmedim. Ömer Madra bana söyledi. Okuyacağım bugün. Bugün yine akşam gazetesinde çıkan bir habere göre... Herhalde bu CHP, MHP ve AKP'nin toplantılarından ortaya çıktı bu taslaklar. Ee, CHP'nin tabii seçim öncesinde de bir e, anayasa raporu vardı ondan alınmış. AKP'nin, CHP'nin ve MHP'nin yeni anayasadaki çizgileri nasıl bir anayasa görmek ile ilgili ve BDP'nin çizgileriyle ilgili e, geniş bir bilgi var. Diğer internet sitelerinde de bulabilirsiniz Akşam Gazetesi'nin dışında. Ee, özellikle tartışmalı olanlar AKP'nin başkanlık sisteminde ısrar edeceği anlaşılıyor, ısrar etmek derken e, komisyon masasına gelecek, getirecekleri anlaşılıyor ama Burhan Kuzun'un söylediğine göre e, elbette ki dayatmayacağız demiş, teşekkür ediyoruz kendisine. E, onun dışında laiklik yorumu değişebilirmiş. Laikliği de dini özgürlükleri artıracak ve türban serbestlisini sağlayacak bir şekilde yorumlamak istiyor. Tabii laiklik yorumu değişebilir. Laiklik yorumu aslında anayasada değil. Anayasa Mahkemesi tarafından yorumu yapılmış bir kavram. Herhalde yeni anayasada anayasa mahkemesinin biraz kararını, yorumunu bağlay bağlayıcı bir cümle görmek istiyor AKP. Tabii CHP'nin ilk dört maddeye dokunulmaması gerektiği ve MHP'nin de aynı yönde talepleri olduğu belirtilmiş akşam gazetesinde. Ayrıca MHP'nin ben bunu bilmiyordum bugün öğrendim. 66. maddenin de değiştirilemezlik niteliğine kavuşturulmasını istiyormuş ki 66. madde Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür hükmünü kapsıyor. Ee, Tabi burada CHP'nin bu görüşe katılmadığını belirtmek lazım. CHP'nin anayasa raporunda e, seçim öncesindeki anayasa raporunda 66. maddenin değiştirilmesi gerektiği bilakis belirtiliyordu. BDP'nin e, en önemli isteklerinden e, bir tanesi yeni anayasada çok kimlikli bir e, niteliğin olması ve eğitimde ana dilde eğitiminde anayasal güvenceye alınması. Evet Behiç Bey gelişmeler bu şekilde. E, siz nasıl görüyorsunuz yeni anayasa e, yazım sürecini? Şimdi yani anlaşılan o ki iktidar açısından yeni bir anayasa ihtiyaç. Fakat bu anayasanın hangi ihtiyaçları gidereceği, nasıl gidereceği konusunda bir belirsizlik var. Öyle gözüküyor. Yani biz tamamıyla baştan sona tartışmalarına halkın katılmadığı bir anayasanın çözüm olmadığını, çözücü olmadığını düşünüyoruz. O da şundan kaynaklı aslında anayasaya birçok şekilde tanımlanabilir ama bence en açık ve net tanımı şudur anayasanın. Anayasa bir insanın, bir halkın, bir ülkede nasıl yaşaması, nasıl yaşamak istediğine verilebilecek cevaptır. Yani o cevabı siz anayasa'da bulursunuz. Şimdi hani böylesini aslında önemli ve temel bir metin anayasa. Fakat Türkiye'deki anayasa yapma geleneğine baktığımızda bu ihtiyacın aslında karşılanmadığını görüyoruz. Çünkü bugüne kadar yapılan 1921, 24, 61, 82 anayasaların tamamında halk herhangi bir şekilde katılmış değil. Hatta 82 Anayasasında halkı anayasa yapma sürecine katmama süreci o kadar artık belirginleşmiş ki hayır oyu zarflarda görülebilir şekilde sanırım kırmızıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle bir renkte. Zarflarda şeffaftı zaten. Zarflarda şeffaftı böylece. Sandın başında da asker, silahlar. Hayır, oy vermenin yasaklanmış olduğu bir oylama bile yapıldı. Hani bu kadar artık baskı artırılmıştı. Dolayısıyla Henüz bu konuda en azından Türkiye'de bir pratik yaşanmadığını görmekteyiz. Ama dünyada böyle pratikler yaşandı. Zaten biz bu yüzden mesela bu pratikleri kıyaslayarak böyle bir sorunun varlığını da işaret edebiliyoruz. Örneğin Küba'da. İşte Castro ve Che'nin birlikte önderlikleriyle gerçekleştiren devrimden sonra. Sovyetler Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde yapılan devrimden sonra. Elbette yeni bir anayasa yapılması gerekti ve yapıldı da zaten. Elbette o anayasının hani maddelerini getiriyor ne götürüyor ayrıca konuşulabilir ama ondan öte bence temel problem ve temel farklılık yöntem konusunda bir farklılık var her ikisi de e, halkın her kesimli kattıkları e, çok uzun süren yıllar süren tartışmalarla e, sonuçlandırılan bir süreç izlemişler. Bunun Türkiye'de olmadığını, yapılmadığını görmekteyiz ve halen de zaten bu yapılmıyor. İşte eee mecliste partilerin temsilcileriyle bir komisyon kurulmaya çalışılıyor. Anayasa hukukçularından e, seçilen e, uzmanlarla, hukukçularla bir toplantılar yapılarak görüşler birleştirilmeye çalışılıyor. Sanki şöyle bir Ama anayasa hukukçuları ile <gülüyor> toplantıda özellikle bugün e, dediğim gibi radikalde de e, çıkmış. Mesela bazı anayasa hukukçuları e, Güney Afrika'daki Örneğe ki orada oldukça demokratik bir anayasa yazımı yaşanmıştı. Ee, ona mesela teknolojik özelliklerinde katılarak mesela Facebook üzerinden Twitter üzerinden de mesela anayasa yazılabileceğini anayasaya katkıda bulunabileceğini halkın söylemiş ki İzlanda mesela günümüzde çok güzel bir örnek bütün anayasasını Facebook üzerinden yazdı. Anayasa komisyonunu da milletvekillerinden değil. Normal halktan seçti. Hı hı. Ee, çok enteresan bir yazım süreci oldu. O Metin şu anda tamamlandı. Mecliste onay yaşamasında. Daha sonra da gidecek ama. E, bu toplumun kesimlerinden bahsettik. Toplumun kesimlerinin, bütün kesimlerinin anayasa yazım sürecine katılması gerektiğini söyledik. E, tutuklu ve hükümlüler de bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Ve e, Kesinlikle. son derece insan hakları ihlallerine açık bir Hapshan kesim. Evet hapishaneler hak ihlallerinin en yoğun yaşandığı alanlardır. Ne gibi Do Doğrudur. sorunları var? İnsan yani hakları kere olarak. Hapishanelerde temel sorun tecrit. E, 2000 yılında 19 aylık operasyonundan sonra açılan f hapishaneleriyle birlikte tecrit hapishanelerdeki birinci derece öncelikli ve temel insan hakkı Nedir e, tecrit? ihranına Biraz, geldi. E, bizim gözümüzün önünde canlandırmamız için ikili e, bir şekilde uygulanıyor tecrit. Öncelikle mimari tecrit uygulanmakta hapishanelerde. E, hapishaneler 1 ve 3 kişilik hücreler şeklinde yapılmış. E, Tutlu ve hükümler 1 kişilik ve 3 kişilik hücrelere kapatılıyor. E, tek kişilik kendisinin dışında kimseyi görmüyor. 3 kişilik ise Yanında iki kişi daha varsa onun dışında üçüncü bir kişi daha görmüyor. Böylesine bir tecrüt uygulanmakta. Peki e, bulunduğu odanın büyüklüğü ve içindekiler? Ee, tek kişilik hücre toplam 10 metrekare. Ee, tek katlı zaten hücre. Ee, i̇çinde işte yatak var yere sabitlenmiş. Tuvalet banyo var yine yere sabitlenmiş ayrı bir küçük bir oda şeklinde. Ee, bir plastik masa var, bir dolap var teneke ve yere sabitlenmiş e, şekilde. Bir de sandalye var. Zaten e, onları çıkardığınızda e, hani dört ya da beş adım atabileceğiniz bir patika kalıyor size. Hani bunu çok rahat söyleyebilir ben de kaldım F tipinde tek kişilik hücüde oradan biliyorum böyle olduğunu. Üç kişilik hücülerde iki kişi, katlı e, yine zemini sanırım 10-12 metrekare üzerine oturuyor. İşte alt katta yemek mutfak masa kısımları var. Üst katta da e, yatak bölümleri var. E, bir de havalandırması var. Sanırım 50 metrekareye yakın. Ee, hani fetip hapishaneler özellikle Avrupa'da ve Amerika'da çok yoğun e, hapsan incelemeleri nasıl? Adalet Bakanlığı yaptığı incelemenin sonra yapıldı. E, dolayısıyla da insan sağlığı üzerindeki bütün etkileri olumsuz etkileri tespit edilebildi aslında. Zaten fetip hapishaneler açılmadan önce hem Odaları hem Türk-Türk e, Birliği barolar fetip hapishanelerinin insan sağlığı üzerine etkilerini yani tecritin insan sağlığı üzerine etkilerini bilimsel raporlarda yayınlamışlar. ...ve FETB'lerinden vazgeçilmesini istemişlerdi. Acıdır... E, ...bakanlığın dikkate almadığı... ...o raporlara yazılan ve tespit edilenlerin tamamı... ...şu an tutlu hükümlerin tamamında ...tamamına görülmekte. Yani şu, çok kesin şunu söyleyebiliriz. Zaten söylenen etkiler ortaya çıktı yani. Tabi, hepsi çıktı. Hapishanelerde hasta olmayan... ...tutlu hükümlü yok. İç organ hastalıkları, e, duyu kayıpları... ...yani gözlerde ve kulaklarda... ...kayıplar, e, kas hastalıkları... ...tansiyon yüksekliği... E, ...kalp hastalıkları... Ee, bütün bunlar ve konuşma bozuklukları. Bütün bunlar tespit edebildiğimiz bizim hastalıklar. Peki bu e, F tipi cezalarını inşa eden bakanlık e, dediğiniz Avrupa'daki ve Amerika'daki hapishaneleri inceleyerek yaptı. Tabii, tabii. Onlar bu sistemi terk ettiler mi bu raporlardan sonra? Yok, maalesef orada uygulamak devam ediliyor. E, hatta özellikle Avrupa hapishanelerinde örneğin siyasilere karşı uygulanan tecrit çok daha ağır. E, ve zaten sonuçlarını görüyorlar. Mesela e, hapishanelerde Avrupa boyutunda şey tartışılırken e, Hapishanelerin modern olduğu tartışılırken oradaki intihar oranları tartışılmıyor. O gizleniyor. Çok yüksek intihar oranları. Ee, Türkiye'de de yavaş yavaş öyle olmaya başladı. Ki intiharı reddeden bir kültürden olmamız lazım. Maalesef önemli. kesinlikle. Hatta e, şöyle bir şey çok kesin söyleyebiliriz. Hani siyasi tutuklular e, sürekli üretim içinde olduklarından dolayı düşüncelerinden kaynaklı, inançlarından kaynaklı o tecriste karşı direnebiliyorlar ama adli tutuklular hükümler tecriste direnemiyorlar. Ee, bizim tespitimiz şöyle ortalama olarak bir adli tutuklu en fazla 3 ay sağlığını koruyabiliyor. Teşhis hapishanelerinde 3 ay sonra öncelikle psikolojik hastalıklar olmak üzere çok ağır e, hastalıklar geçiriyor. Ya kendisine zarar veriyor ya çevresine zarar veriyor. Aslında e, cezaevinin kendisi e, bir yaşam ve e, sağlıklı yaşam ihlali haline geliyor. Tabii ki tabii ki. Üstelik de anayasamız... Başka zaten... başka bir insan hakları ihlali yapmamış olmanız... To Zaten baş başına, bu, başı başına bu yetiyor ee, Üstelik de anayasada şey diye düzenlenir hani Tutuklu hükümlerin sağlığı Güvenliği her türlü hakkının Adalet Bakanı'nın sorumluluğu altında olduğu Devletin sorumluluğu altında olduğu yazıldır ama Pratik öyle değil ee, Ve zaten işte geçen Sanırım geçen haftaydı e, Kayseri'de bir sevk arabası yandı hı hı. E, Beş tutuklu arabada e, Yanarak diri diri yanarak öldüler Hani o bile işte e, tecrit mantığının aslında sonucu Çünkü o araba ...nin içi de hücre şeklinde düzenlenmişti. Evet daha sonra kraküle de Küçük küçük hücreler yapılmış. Her birisi ayrıca kilitlenmiş. Koridor ayrıca kilitlenmiş. Ve bakanlık hani o kaçmaması için her şeyi düşünmüş, her şeyi düzenlemiş ama... ...bir tek hani bir kaza geçirirlerse ya da başka bir şey olursa nasıl canlarını kurtaracaklarını onu düzenlememiş. Ve zaten böyle bir düzenleme yapılmadığı için de beş göz göre göre yandı. Hani bu bile işte tecrübin ne kadar geniş uygulanmakta olduğunu gösteriyor ama... Hapishanede teşid sadece bunda kalmıyor. Bir de uygulanan disiplin cezalarıyla teşid ağırlaştırılıyor. Aile görüşleri yasaklanıyor, mektuplar yasaklanıyor, kitap yasaklanıyor, gazete yasaklanıyor, yayın yasaklanıyor, televizyonu yasaklanıyor, radyonu yasaklanıyor. Sizi hani dış dünyadan kopartmak için her türlü yasak uygulanmakta ve bu yasaklarda teşidi kat kat arttırıyor. Bunun ne kadar sağlıksız bir sistem olduğunu biraz sonra şarkı arasından sonra e, konuşmaya devam edelim. Ve yeni anayasada artık bu sistemi herhalde terk etmemiz gerekecek. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, Iron Maiden'dan gelsin The Prisoner. Yeniden beraberiz. Tutuklu Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği Tayat'tan Behiç Aşçı ile yeni anayasada görmek istediklerimizi konuşuyoruz. Bize Twitter'dan benim anayasam yazarak ulaşabilirsiniz. Ee, tutukluların da hakları var dedik. Ee, anayasadaki hakların aslında hepsi onların da hakkı. Tabii, ee, ama tabii. bu hak hilallerinden... Hiçbir hiçbir haklarını kullanamıyorlar. Evet. Ee, hani yazılı metinlere bakarsanız tutuklu ve hükümler açısından birçok hak katakoleri düzenlenmiş durumda. Ee, hem anayasada hem... E, ...infaz kanununda hem Türk ceza kanununda e, birçok hakkın düzenlendiğini görmekteyiz. E, Tabii o hakların tamamını okumazsak öyle olduğunu düşünüyoruz ama tamamını okursak şunu görürüz: Gerçekten aslında hiçbir hakları yok. Çünkü tamamı o hakların tamamı hapishane idareleri tarafından e, disiplin kurulu kararlarıyla iptal edilebilecek haklar. Ve zaten e, bu haklarda birer birer iptal ediliyor. En son ee, gazetelerin köşe ile mektuplaşmaları bile yasaklanmış tabii tabii ve... tabii ki bu geçmişten beri olan bir şey e, hapishanelerde yaşanan sorunları tutuğu hükümler işte gazetecilere köşe yazarlarına sanatçılara, aydınlara mektupla anlatmaya çalışıyorlar e, bunların tamamını hapishane idarleri göndermiyor el koyuyor yasaklıyor e, şu, aynı uygulama devam ediyor şu an tutuğu hükümler açısından e, benim görebildiğim tek bir hakları var. O da sohbet hakkı. Ee, işte 2002-2007'deki ölüm orucu elimden sonra Adat Bakanlığı yayınladığı genelgede kabul edilen e, günde 2 saat, haftada 10 saat 10 kişinin bir araya gelip sohbetmesini sağlayan bir hak bu. Fakat bunu bakanlık uygulamıyor. Ee, şey diyor. Hapishanelerde yeterli yer yok diyor. Hapishanelerde yeterli personel yok diyor bu hakkı uygulatmak için. Ee, bence bunun uygulanmaması nedeni bu gerekçeler değil. Aksine bu hakkın niteliği. Çünkü bu hakkı e, Adalet Bakanlığı ya da hapishane idareleri disiplin kurulu cezalarıyla engelleyemiyor. Yani bir tutulu bir hükümlünün, diyelim ki yıllarca görüş yasağı olsa bile bu hakkını kullanabiliyor. Ee, bence asıl sorun da bu. Ki e, belki hani komik gelecek ama gerçekten bugün hapishanelerde yıllarca süren görüş yasakları alan e, insanlar var. E, yıllarca süren görüş yasakları, mektup yasakları, yayın yasakları... Hani bir de şey derler, e, bu tür kararlar, dismin kurulu kararları e, yargısal denetime tabidir. E, Mahkemelerin incelemesinden sonra kesinleşir. Öyle derler ama inanın o bir e, boş, kof bir şey. E, ben Tekir-i Afetip müvekkillerimden biliyorum. İşte, hapishanelerde izleme kurulu, pardon infaz hakimliği var. İşte verilen dismin cezalarına karşı oraya itiraz edebiliyorsunuz. Gelen kararların tamamı on onama. Disiplin kurulu, disiplin cezası olanıyor, dismin cezası onanıyor. Bir gün bir müvekkilimiz e, gerçekten var olmayan bir disiplin cezası aleyhine itiraz ediyor. İşte <gülüyor> kendisi bir tarih ve numara yazıyor. İtirazını gönderiyor. Tamamen sanal. Tabii, tabii. E, İnfa hakiminden bir ay sonra cevap geliyor. İşte yapılan itiraz üzerine dosya incelendi. Verilen e, dismin cezası usule yasaya uygun olduğundan itirazın reddine. İşte böyle bir işleşti. Işte böyle bir işte, işte Hakkınızın olduğunu söylemek hiç mümkün değil. Yani, yani hakkınızı koruması gereken insan işini ciddiye almıyor demek ki hiçbir ya, şekilde. Ya da öyle yapması gerekiyor. Ee, yani durum bu. Hapisan açısından durum bu. Eğer Dolayısıyla tut tut yükümler, tutukluysa haksızdır. Kesinlikle haksızdır. Öyle kabul ediliyor. Yani o çok örnek gördük ki e, Serkan Bey. Yani gardiyan sizi dövüyor siz alıyorsunuz. Yani en son e, şeyde 12 Eylül'de bir müvekkilimiz Bakırköy Kadın Hapisan'sından kalan müvekkilimiz Yasemin Karadağ dövüldü. Beyin kanaması geçirmişti kendisi. Ameliyat oldu. Çok ağır bir ameliyattan sonra kurtuldu. Ee, Dolapta henüz daha normal bir şekilde tek başına yaşamını sürdüremiyor. Hastaneye kontrola gitti. İşte kadın sonuçta muayene olacak. Ee, odada asker var. Askerin çıkmasını istiyor dışarı. Asker çıkmıyor. Orada başlayan tartışmada görevli subay Yasemin Karadağ'ın yüzüne yumruk atarak kendisini yere düşürüyor. Ee, şimdi Yasemin Karadağ'ın disiplin cezası verildi. Ee, açık görüş cezası verildi. Peki, e, Subaya top, ne verildi bilmiyoruz. Subaya ne verildi? Ben de onu, onu bilmiyorsun. E, onu görmedik. Hani e, böyle bir durum da e, hani kağıt üzerinde haklarınızın yazılı olup olmasının hiçbir önemi yoktur. Evet şimdi bu insanların yani özellikle tutukların bu hak ihlallerine maruz kalan tutukların anayasanın bir toplum sözleşmesi olduğuna olan inancı tabii ki olmayacak. Elbette, elbette Çünkü kalmaz. Orada yazılan e, haklar onları korumuyor. Kesinlikle. Kurumuyor. Bence şu önemli. E, hani anayasada Hakların yazılı olup olmaması önemli değil ya da yeterli değil. Esas olarak o haklar hayata nasıl geçirilecek? Nasıl uygulanacak? Bunun kurumlarının, bunun güvencelerinin sağlanması gerekiyor. Şimdi bunlar yapılmadığında eksik kaldığında isterseniz anayasadaki bütün hakları en mükemmel şekilde formül edin hiçbir önemi yoktur. Yani nitekim 82 anayasada da işte derler ki herkesin eğitim hakkı vardır. Elbette herkesin eğitim hakkı vardır ama eğitim hakkını nasıl kullanacak? sa bu yoktur. Onu düzenleyen kanunlar hak ihlali yarattığı zaman... Tabii. ...onun da bir düzenlenmesi lazım. Ya da işte diyor ki herkesin sağlık hakkı vardır. Nasıl kullanacak sağlık hakkını? Ya da herkesin oturma hakkı vardır, konut hakkı vardır. Nasıl kullanacak? Bu konu düzenleme yok. Zaten biraz da e, hani anayasa yapma yöntemindeki eksikliğin... ...bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. E, yani bu e, halkın aktif olarak katıldığı... E, yüz yüze tartışarak... ...süre hiç önemli değil. Aylar sürebilir, yıllar sürebilir hiç önemli değil... Başbakanımıza göre 9 ayda bitmesi gerekiyor Eyvah <gülüyor> O zaman bir problem var Demek ki TAS'la önceden hazırlamışlar Ben onu düşünüyorum şimdi Böyle bir tartışmadan sonra Herkes işte ben böyle bir ülkede Böyle bir anayasayla yaşamak istiyorum Diyebileceği bir anayasaya kavuşur Ve en önemli, böyle bir anayasada da işte Biraz önce bahsettiğimiz güvencilerin tamamı yer alır Yani o eksik bırakılmaz Peki Son zamanlarda gündemde olan bir hak ihlali de uzun tutukluluk süreleri evet. özellikle evet Mustafa Balbay ve Nedim Şenerler nedeniyle bu ortaya çıktı ama daha öncesinde de bu Kesinlikle. hak ihlali yani uzun tutukluluk Tabii. süreleri Tabii. vardı. Bu konuyla ilgili ne diyebilirsiniz? Bu da anladığım kadarıyla uygulam uygulamadan kaynaklanıyor. Ve yeni anayasada bunu engelleyen bir düzenleme Çok da miyiz? Çok da gözükmüyor. Hani böyle bir engelleme yapılacak mı? Çok da gözükmüyor. Ee, Ama siz katılabilseniz mesela ki e, e, bakalım tam, öyle tam, bir niyet tam, var şimdilik. Elbette e, Nasıl hani yaparsınız halkın bu? katılabileceği bir düzenlemeyle bu sorun çözülebilir. Ee, hani bunun çözümü değişik yolları, yöntemleri var. Ama evet dediğiniz gibi uzun tutuluk çok ciddi bir sorun... Ee, hani sadece e, balbalarla biten de olan değil. Benim bildiğim şey işte 90'dan beri tutlu olan müvekkillerim var. E, hala halen de davaları devam ediyor sürekli. 90'dan beri. Tabii tabii. Bu tabii. demektir ki 21 sene oldu. Tabii tabii. Halen de davaları devam ediyor. Cezayı e, de geçmiş, ağır ceza geçmiş. E, başka tabii. bir şeye dönüşmüş. Hani bu. hep derler ya işte tutukluluk infaza dönüştü. Hani işte infaza dönüşme budur. Bu da ise de başka nedir? E, ama bence burada sorun e, uzun tutuklan daha öte hani tutluk neye hizmet ediyor? Neye e, Yapıyor, hangi görev yerine getiriyor? Asıl önemli olan budur diye düşünüyorum. E, hükümet maalesef bu sorunu yanlış anlıyor AKP iktidarı. Diyor ki uzun tutukluluk bir sorundur. O zaman davaları hızla bitireceğiz. Ama bizim zaten uzun tutukluluktan kastettiğimiz e, davaları hızla bitirsin değil ki. Uzun tutukluluktan kastettiğimiz adaletsiz, hukuksuz bir tutlamanın ortadan kaldırılması. E, ama bunun mekanizmalarını kurmak... ...şu anki dönemde koşulları çok mümkündür... ...bana pek mümkün gözükmüyor. Yargılamaların hızla bitirilmesi hataları da beraberinde getirecektir zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Yani orada hiçbir delil değerlendirilmez... ...hiçbir araştırma yapılmaz... ...ama zaten böyle bir kaygı da taşınmıyor. Çünkü bu konuda hakimlere çok geniş takdir hakları verildi. Özellikle 2005 yılında yürürlüğe giren... ...Türk Ceza Kanunu ve İnfaz Kanunu... ...ve Ceza Mahkemesi Kanunu ile birlikte... ...yargıçlara çok geniş delil serbestsiz tanandı... Ve yargıçlar bunu e, takdir etmek lazım. Olağanüstü geniş kullanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim hani ben e, siyasi davalara giriyorum daha çok avukat olduğumdan kaynaklı. DGME davalarına giriyorum. Oradan biliyorum. Önceden DGME davalarında e, işkenceleri alınmış bile olsa bir emniyet ifadesi aranırdı. Bir emniyet ifadesi olsun. Ama hukuka aykırı Olsun. Öyle bile olsa DGME hakim bunu arardı. E, Hukuk aykırı bir delil. Çok doğru söylüyorsunuz ama e, bu delil olmadan mesela hakimler DGME hakimine ceza vermezlerdi. Ya da tutukluluğu sürdürmezlerdi. Şimdi öyle değil. Şimdi artık hiçbir şey aramıyor hakimler. Şimdi diyorlar ki, sen bir Mayıs'a katıldın mı? E, şuradaki basın açıklamasına katıldın mı? Şu derneğe gidip geldim mi? Şu kitabı okudu mu? Bu kadar yetiyor. Peki bunlarla ilgili sonuna geldik programımızın yani... ama bunlarla ilgili insan hakları Mahkemesi'ne gitmeyi düşünüyor musunuz? Yani özellikle 21 senelik bir tutukluluk süresi. Başvuru... E, Avrupa'yı herhalde şaşırtacaktır. <gülüyor> Şaşırtacak bir durum ama çok başvuru yaptık bu konuda. Önceden e, Avrupa İnsanları Mahkemesi başvurumuzu kabul ediyordu. Fakat son dönemde iştihatlarını değiştirmeye başladı. E, daha çok devleti destekleyen kararlar almaya başladı. Hatta uzun tutudan daha öte yaşam hakkının ihlali yani yaşam hakkını ortadan kaldıran e, öldürmelerden dolayı yaptığımız başvurularda önceden tamamı kabul ediliyorken şimdi reddetmeye başladılar. İnsan Hak Mahkemesi'nin içinde de sorunlar olduğu haberlerini ee, zaten bizde alıyoruz. Maalesef evet. öyle bir değişim gözlüyoruz biz davalardan. Bu da hani daha e, geniş bir sorunumuz olduğunu düşündürttürüyor bizlere. Bazı hepimize. devrim niteliğinde kararları da olmaya başladı son zamanlarda. Ama böyle e, daha önce ihlal kabul ettiği şeyleri şimdi devlet tarafından gören kararları da olmaya başladı. Maalesef. İnsan Hak Mahkemesi'nde de bir değişiklikler var. dönüşüm hepimizi kaygılandırıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Behi ediyorum. Behiç Aşçı, Tayat'tan tuttuğu hükümlü aileleri, yerin derneği. ...den geldi ve yeni anayasada görmek istediklerimizi konuştuk. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İyi yayınlar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere, iyi haftalar. Benim anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz.